Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 17 gün kaldı. Dünyanın en çok palmiye yağı satın alan şirketi Unilever, eğer bağımsız denetçiler tarafından yağmur ormanlarını tahrip ettiği suçlamalarından aklanırsa, Endonezya PT Smart'tan tekrar yağ satın almaya başlayabileceğini açıkladı. PT Smart sinarmasa bağlı olan şirketlerden sadece biri. Unilever, Dove sabunu ve Ben Jerry dondurmaları gibi ürünlerinde palmiye yağı kullanıyor. Unilever ve Nestle şirketleri yağmur ormanlarını tahrip ettiği iddialarından hemen sonra Sinarmas ile olan anlaşmalarını iptal etmişlerdi. Bağımsız denetçilerin çalışmalara 20 Nisan'da başlayıp Haziran sonunda da e, bu çalışmaların sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan bağımsız denetçiler Greenpeace'in suçlamalarını haklı bulsalar bile bu iki gıda devi Sinarmas'tan yas tutunalmaya başlayabilirler. Sonuçta yasaların uygulanır hale gelmesi ve müşterilerin nesle ve yünlevere gerçekten tepki koymasına bağlı yağmur ormanlarının korunması. Kastamonu sinopsu Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Bardak'ın açıklamasına göre, üç tarafı denizlerle çevriliği Türkiye'de balık çeşitliliği alarm veriyor. Bilinçsiz avlanma ve kirlilik balık neslinin azalmasına ve bazı türlerin yok olmasına yol açıyor. Karadenizli balıkçılar bu olumsuz durumun balıkçılıkta kota uygulamasının başlatılmasıyla ...önlenebileceğini düşünüyor. Karadeniz'de bundan 20-30 yıl öncesine kadar onlarca çeşit balık avlanıyordu. Kirlilik ve bilinçsiz avlanmanın yaygınlaşması balık neslini tehlikeye soktu. Balık türleri günümüzde oldukça azaldı. Bardak durumun aciliyetine kotasız avlanmanın bizce çok mahsurlu. Gelişmiş ülkelerde bu iş nasıl yapılıyorsa... Bizde de böyle yapılması lazım diyerek dikkat çekti. Besin deposu denizlerin ve balık neslinin korunması önemli bir şart olarak karşımızda duruyor. Bu konuda artık balıkçıların bastırıyor olması, balıkçılık kooperatiflerinin söz sahibi olarak e, ses çıkartıyor olmaları gerçekten çok önemli. Çünkü sonuçta bu onların rızkı ve bunu koruyabilmek için de balıkları da korumak lazım. Conservation Letters tarafından yayınlanan rapora göre geçtiğimiz 20 yıl içinde milyonlarca deniz kaplumbağası ticari balık avı yüzünden öldü. 7 kaplumbağa türünün 6'sının nesli tükenmekte. Rapora göre türlerini en çok tehlikeye atan neden geniş ağ ve kanca gibi ticari av teçhizatlarına yanlışlıkla yakalanmaları. Bir kere kapana kısıldığıma bir daha yüzeye çıkıp nefes alma şansını yitiriyorlar. Dünyanın en büyük ikinci sürüngeni olan kaplumbağalar hali hazırda eti ve kabuğu için avlanılıyor olmasına rağmen yanlışlıkla yakalanmak türleri en çok tehlikeye atan neden. Rapor daha geniş değdikli ağ kullanmak gibi farklı balık avlama yollarıyla bu tehlikenin altından kalkabileceğini belirtiyor. Ayrıca Kaplumbağa göç yollarında mevsimsel avlanma yasağının başlatılmasını da tavsiye ediyor. Kaplumbağaların en çok bu tür yanlış avlanmanın geniş ölçüde kullanıldığı yer olan Akdeniz'de tehlikede oldukları da Ayrıca belirtildi. Yani bizim sularımızda kaplumbağalar çok daha fazla yanlışlıkla yakalanarak ölüyor. Öte yandan çevre için güzel bir gelişme oldu. 128 gündür yuvarlak çayda çadır kurarak hidroelektrik santrale karşı mücadele eden köylüler... Hukuk zaferini kazandı ve ihale durduruldu. İdare Mahkemesi Muğla Validi tarafından "çet gerekli değildir kararının yürütmesini durdurdu. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıncaya kadar HES ihalesini alan Akfen bölgede hiçbir çalışma yapamayacak. Yuvarlakçay'da nöbet tutanlar önceki akşam öğrendikleri mahkeme kararını büyük bir coşkuyla kutladı ama karara rağmen nöbetlere devam edeceklerini söylediler. 11 davanın ilkini kazanan köylerin geride 10 idari davası daha var. Bakalım. Sonunda tamamen HES'i önleyebilecekler mi? Akkuyu ve Fındıklı'da kurulması planlanan nükleer santrale karşı çıkan bir grup, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem yaparak Akkuyu'da yetişen çağlaları kaldırıma saçtı. Fındıklı derelerine koruma platformu Ankara Yürütmesi üyeleriyle Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Akkuyu Köylüleri ve Greenpeace temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dikmen kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada çok geç olmadan nükleer santral projelerinden vazgeçilmesi istendi ve milletvekilleriyle görüşüldü. Gelişmiş ülkeler kendi geliştirdikleri santralleri halk oyuyla kapatıyorlar. Türkiye ise nükleer adından vazgeçmiyor. Ülkemizin enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabilir, enerji verimliliği ile de mevcut talep çok daha aşağılara çekilebilir. Türkiye nükleer çöplük olmasın diyorsanız siz de nükleer.greenpeace.org adresine girin. Ve nükleere hayır diyenlere katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 17 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi